Koşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere siz de Allah'a teslim oldunuz mu? de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Sözlükte din, gerek ödül, gerekse ceza şeklindeki karşılık anlamında olup, tabi ile, uyanla, kudret sahibi, metbu, uyulan arasındaki ilişkiyi ifade eder. Terim olarak dinin çeşitli tanımları yapılmıştır. Batılı bilim adamlarıyla Müslüman bilginlerin din tarifleri arasında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Yine dinin kaynağı ve ilk ortaya çıkış biçimi konusunda bu iki muhitte önemli görüş ayrılıkları vardır. İslami anlayışa göre din, kısaca kişinin yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesi ve bu amacı belirli bir disiplin içinde gerçekleştirebilmesi için kendisine yol gösteren kurallar bütününü ifade eder. Din, bir tarafın, kutsal buyruk ve egemenliğine, diğer tarafın uyum ve bağlılığına dayalı ilişkileri düzenleyen bir kurum olmakla beraber, bu ayeti kerimeden, Kur'an'a göre Allah katında dinin ve dindarlığın değer taşımasının iradi bir teslimiyet üzerine kurulu olması şartına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka anlatımla, İslami telakkiye göre din, akıl sahiplerini, kendi istek ve iradeleriyle hayra ve mutluluğa yönlendiren bir kurum, beşerin kendi seçimine dayalı fiillerini düzenleyen ilahi bir kanundur. Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesinin geçtiği ilk yer bu ayettir. İslam'ın sözlük anlamı bağlanmak, itaat etmek, teslim olmak, esenlik ve barış içinde olmaktır. Terim olarak İslam, Hz. Muhammed'in din adına bildirdiklerinin tamamını bütün varlığıyla benimsemek ve bunu ortaya koyan bir teslimiyet içinde olmak demektir. Hz. Peygamber'in getirdiği hak dinin adı da İslam'dır. Yine İslam, Arapça'da bu dine girmeyi ifade eden bir mastardır. İslam dininin mensubu olan kişi, Arapça'da Müslim Farsça'da Müselman kelimesiyle ifade edilir. Türkçe'de, bu din için İslamiyet ve Müslümanlık, bu dinin mensubu için de Müslüman kelimeleri kullanılır. İslam kelimesinin sözlük anlamıyla terim anlamı arasında güçlü bir alaka vardır. İslami anlayışa göre din, irade ve akıl sahibi varlıklar arasında uyuşmazlıkları ve çekişmeleri önleyip uzlaşma sağlayan bir kanundur. Din sadece insanlar arasında değil, insanlarla Allah arasında da bir mutabakatı ifade eder. Böylece yaratanın iradesiyle yaratılmışların iradesi arasında bir uyum sağlanmış olur. Bütün ilahi dinler Allah'ın birliği esasına dayalı olduğu için Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği İslam diniyle diğer peygamberlerin getirdiği dinler temelde birleşirler. Bununla beraber Müslüman bilginlerin bir kısmına göre İslam dini ve İslam ümmeti tabirleri sadece Hz. Muhammed'in getirdiği din ve onun mensupları için kullanılabilir. İslamiyet önceki hak dinlerle temelde uyusa bile bu dinin kendine ait özellikleri ve mensubu olan ümmete özgü hükümleri vardır. Diğer bir grup Müslüman bilgine göre ise, önceki ilahi menşeli dinlerinde İslam olarak anılması mümkündür. Onlara göre, Kur'an-ı Kerim'de bu anlayışı destekleyen birçok ayet vardır. Hz. İsa'nın havarilerinin cevabının, ''Şahit ol ki bizler Müslümanlarız'' şeklinde ifade edilmesi, Hz. İbrahim hakkında o, ''Hanif bir Müslümandı'' buyurulması yine ''O size daha önce de bunda da Müslümanlar adını verdi'' şeklinde genel bir nitelendirmeye yer verilmesi bunlara örnektir. Karşı görüş sahiplerine göre ise bu tür nitelendirmeler peygamberlerle alakalıdır. Kanaatimize göre Kur'an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplarda o kitaba tabi olacaklar için bir din adı konmadığı Yahudilik ve Hristiyanlık gibi isimlendirmelerin daha sonra ortaya çıktığı ve bunların o peygamberin tabilerine sonradan verilen adlar olduğu dikkate alınırsa, doğrusu Allah katında din İslam'dır ifadesinin anlamı daha iyi anlaşılır. Her ne kadar Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin kendine özgü hükümleri varsa da Kur'an'da bu kitabın önceki peygamberlerin getirdiklerini onaylama özelliği üzerinde ısrarla durulması onların bildirdiklerinin de temelde İslam dairesi içinde olduğunu ancak ilahi hikmet gereği bu öğretilerin en mükemmel şekline Hz. Muhammed'in gönderilmesiyle ulaşıldığını gösterir. Şu halde Yüce Allah'ın hoşnutluğunu elde etmenin yegane yolu onun bildirdiklerine bütünüyle inanmaktır. Buna göre, olgudan hareketle ve belirli kesimleri ifade için başka din isimlerinden söz edilebilirse de, nihai hedef, gerçeği arayanların Allah Teala'nın razı olduğu çerçevede buluşmalarıdır ve ilahi bildirimler için geçerli olan bu sürecin, insanlığın aklına ve vicdanına yansıması kaçınılmazdır. İslam bilginleri bu anlayışı, Ümmeti icabet ve ümmeti davet şeklinde kavramlaştırmışlardır. Bunlardan birincisi Hz. Muhammed'in bildirdiklerine bil fiil ve açık biçimde tabi olma iradesini ortaya koyanları, ikincisi ise henüz bu düzeyde olmayan fakat işaret edilen yansıma süreci içinde bulunan potansiyel kitleyi ifade etmektedir. Bu itibarla Musevilik ve İsevilik gibi isimlendirmelere kıyasla bazı batılı yazarların İslamiyeti Muhammedilik şeklinde sınırlayıcı bir adla anmaları isabetli değildir. Zira bu hem gerçeği yansıtmaktan uzaktır hem de söz edilen iletişimi ve kaynaşmayı önleyici niteliktedir. Ayeti, nihai hedef açısından bu şekilde anlamak, nerede ve ne zaman yaşamış olursa olsun Allah'a şirk koşmaktan uzak durabilmiş ve davranışlarına bu inanca uygun biçimde yön verebilmiş herkesin, Kur'an'ın telakkisine göre Müslüman olarak nitelenmesi gerektiği teziyle çatışmaz. Gerçekten birçok ayette insanların ahiretteki kurtuluşları konusunda bu ölçütün esas alındığı görülmektedir. Geniş anlamıyla İslam, Müslüman olma, hem kalp, hem dil, hem de davranışlarla teslimiyeti ifade eder. Bunlar için de en önemli ve değerli olan teslimiyet kalple olanıdır. Kur'an'da İslam kelimesinin iman düzeyine ulaşmamış teslimiyeti ifade etmek üzere kullanıldığı da görülür. Kendilerine kitap verilenler ifadesi genellikle ehli kitap tabirinin içeriğine göre anlaşılmıştır. İlim kelimesi ise vahiy ve apaçık deliller şeklinde açıklanmıştır. Ayette ehli kitabın ancak ilim geldikten sonra ihtilafa düştüğünün ifade edilmesi, kendilerine yeterince açık ilahi bildirim yapıldığı ve bu açıdan hiçbir mazeretleri bulunmadığı halde, sırf kendi kusurları sebebiyle çıkar düşüncesi ve beşeri tutkular uğruna ayrılığa düştüklerini ve çatışmaya girdiklerini belirtmek içindir aralarındaki hak tanımazlık yüzünden şeklindeki gerekçeden hareketle burada kastedilenlerin Yahudiler veya Hristiyanlar yahut her ikisi olduğuna dair açıklamalar yapılmıştır. Tarihi bilgilerin ışığında burada ilahi vahye muhatap toplumların vahyin sağladığı aydınlığı değerlendirip, barış ve uygarlık yolunda ilerlemek yerine kişisel ihtiraslarla aklı selimi dışlamalarının, özellikle çıkar çatışmaları üzerine temellenen dini fırkalara ayrılmalarının eleştirildiği söylenebilir. Bu uyarıya rağmen, Kur'an'a inananların aynı hatayı tekrar etmeleri, ilahi mesajı, beşeriyete en güzel biçimde ulaştırma misyonunu yerine getirebilmelerinde ve medeniyet yarışında layık oldukları yeri almalarında,